Allahu biledi ne şeytanın raci, Bismillahirrahmanirrahim. İnne alhamdülillahi nahmedu, ve nasai ve nastafiru, ve nasu biledi min şurur enfusena ve min seyata madina. Men yehdihillahu Allahu, fela mudillle ve men yudlil fela hadiyle ve iştede illa ilahî illa Allah ve ete olasirikle ve iştede muhammedin abdû ve resûlû emâbat. fiina istaghal hadîs-i kitabû Allah ve xayr al muhammedin sallahu aleyhi ve sallam. bşer al-ûmûr ve kûl ve kûl bidâtî ve kûl zallâretîn fi nahr. 93 numaralı hadiste kalmıştık. Ebu hureir radıyallahu şöyle rivayet etmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şu yedi şeyle karşılaşmadan önce amellere, hayırlı amellere koşun. Her şeyi unutturan fakirlikten, azdıran zenginlikten, aklı ve bedeni bozan hastalıktan, abuk subuk konuşturan ihtiyarlıktan, ansızın gelen ölümden, her an gelmesi beklenen ve meçhul şeylerin en fenası Beccal'den ya da belası daha fena ve acı olan kıyametten önce. Siz hayatta bundan başka şeyler mi bekliyorsunuz? Bunu Tirmizi rivayet etmiştir. Daha önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın asıl akıllılığı, kişinin salih amellerde elini çabuk tutması olduğuna delalet eden birkaç hadis geçmişti. Bu hadisde de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, insanın önünde, göz önünde bulundurarak amel etmede acele davranmasını gerektiren bazı hususlara işaret ediyor. Bunlardan birisi azdıran zenginlik. İnsan rızık hususunda iki şey arasındadır. Bazen Allah onu zengin eder, bol bol mal, eş, evlat, villa, araba, şöhret ve benzeri nimetler verir. İnsan kendini bu durumda görünce Allah korusun azar, büyüklenir ve Allah'a ibadetten tenezül etmez. Allah Teala Alak suresi 6-7. ayetlerinde gerçek şu ki insan azar, kendini kendine yeterli gördüğü için buyruluyor. Sonra Allah Teala kuşkusuz dönüş Rabbinedir. Alak 8. ayetinde böyle buyuruyor. Yani ne kadar yükselirsen yüksel ve ne kadar zengin olursan ol, sonunda dönüşün Allah'adır. Zenginliğin insanları bozluğuna şahit oluruz. Kişi fakirken Allah'a yönelmiş, boyun eğmiş, mütevazı, taşkınlık nedir bilmeyen biri olarak görürsünüz. Ama Allah ona mal mülk verince Allah korusun, büyüklenir ve zenginliği onu azdırır. Buna mukabil olarak zıttı unutturan fakirlik diye zikredilmiştir hadiste. Bu eldarlığıdır. Yani insanların de mal mülk bulunmamasıdır. Fakirlik insanın birçok işleri unutmasına sebep olur. Çünkü para kazanmakla meşgul olurken kendine ilgilenen pek çok şeye ilgilenemez. Bu da şahid olunan bir vakadır. O yüzden bu iki tehlike yani azıran zenginlik veya unutturan fakirlik arasında duran insanın akıbetinin endişe edilir. Allah Teala bir kula iyilik dilemişse, ona zenginlik verse azmaz. Onu fakir kılsa unutmaz. Bilakis dengeli olur. İbadetleri düzgün, gidişatı iyi olur. Dünya mutluluğu da işte budur. Dünya mutluluğu çok mala sahip olmak değildir. Zira insan azabilir. Bu yüzden şu ayeti düşünmek gerekir. Nail Suresi 97. ayetinde Erkek veya kadın Mümin olarak kim salih amel işlerse onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız ve mükafatlarını elbette yapmak da olduklarının en güzeliyle veririz. Yani hem dünya hayatında hem ahiret hayatında saadeti vaat ediyor Allah Azze ve Celle salih amel işleyenler için. Allah Teala burada erkek veya kadın mümin olarak kim iyi amel işlerse ona mutlaka bol mal veririz ve bolluk içinde yaşatırız dememiştir. Birakis onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız buyurmuştur. Çok malla veya az malla. Bir hadis kutsi de Allah Teala şöyle buyuruyor: "Kullarımdan öyleleri vardır, zengin yapsam zenginlik onu bozar. Yine öyleleri vardır ki fakir yapsam fakirlik onu bozar." Bunu Ebu Nuayn Hilyetü'l-Evliada rivayet etmiştir. Kimileri için fakirlik hayırlı, kimileri için zenginlik hayırlıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam azran zenginliğe ve unutturan fakirlere karşı uyarmıştır. Akıl ve bedeni bozan hastalıktan demiştir. Hastalık insanın her şeyini altüst eder. İnsanın sağlıklı olduğu sürece gönlü açık, idraki geniş ve morali yerinde olur. Ancak hastalandığında içine kapanır, genişliğine rağmen yeryüzü ona dar gelir, tek derdi kendisi olur. Hastalığı sebebiyle birçok işinin altüst olduğunu, insanlarla birlikte olmaktan sıkılıp ailesinin yanında bile daraldığını görürsünüz. Çünkü o bedenen hasta, ruhen yorgundur. Kısacası hastalık insan her şeyini alt üst eder. İnsan sürekli sağlıklı olmaz. Hastalık onu her an beklemektedir. Nice insan sabah sağlıklı ve dinçken akşama hasta ve güçsüz çıkar ve akşamlayın sağlıklı ve dinçken sabaha hasta ve güçsüz çıkar. Öyleyse insan bu durumlar göz önünde bulundurarak salih işlemede elini çabuk tutmalıdır. Abuk subuk konuşturan ihtiyarlıkta. Arapçada her hem kelimesi. İhtiyarlık anlamına gelir, insan çok yaşayıp ihtiyarlayınca Allah Teala'nın buyurduğu gibi hayatın en verimsiz dönemini yaşar. Hac suresi 5. ayetinde, içinizden kimi de ömrün en verimsiz çağına kadar götürülür buyruluyor. En akıllı insan olarak tanıdığınız kişi adeta bir çocuk olur. Hatta çocuktan daha fena olur. Çünkü çocuk baştan itibaren hiçbir şey bilmiyordu. Bu ise ömrünün en verimsiz çağına. Dünyayı anladıktan ve idrak ettikten sonra varmıştır. Dolayısıyla bu ona daha ağır gelir. Bu yüzden ömrünün en kötü devresine götürülenlerin yakınlarına küçük çocuklardan daha çok meşakkat verdiklerini görürsünüz. Çünkü onlar zamanla görmüş bilmiş kimselerdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ömrün en kötü döneminden erzelil umur yani ömrünün en rezil anı deniliyor. Bundan Allah'a sığınmıştır. Bunu Bukhar ve Müslim rivad ederler. Evet, zira insan bu döneme kadar yaşayınca hem kendisi yorulur, hem başkasını yorar. Hatta en ileri seviyedeki insanlar bile başkalarına eziyet ettiklerinden ve yorulduklarından dolayı ölümü arzu ederler. Dilleriyle söylemeseler bile lisan halleriyle bunu söylerler. Ansızın gelen ölümden, yani ölümün gelip çatmasında. Çünkü ölüm her zaman insanı uyarmaz. İnsan hiç uyarılmadan ölebilir. Yatağında uyurken ölebilir, masası başında çalışırken ölebilir, yolda yürürken ölebilir. İnsan ölünce de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi amel defteri kapanır. Ademoğlunun üç şey hariç amelleri kesilir, defteri kapanır buyuruluyor. Bu üç şey de sadaka-i cariye, yani devam eden, hayatındayken yaptığı bir sadaka, o yaptığı hayır işi devam ettiği sürece, kalıcı olduğu sürece ondan faydalananların, Ecri kendisine yazılmaya devam eder. Zira bu kendisinin amelidir, devam eden amelidir. Faydanılan, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden salih evlat. Bazı rivayetlerde bu geride bıraktığı kitaplaya musaf diye geçer. Bu ilimden de, yani ilim daha geniş bir ifade. İlim namına kişi sahip bir ilim bıraktığı zaman bundan faydalanan oldukça ona hasenat yazılmaya devam eder. Bu tam zıttıyla da böyledir. Yani sadaka icari olsun, ilim olsun, salih evlat olsun. Tam zıttına çevirdiğiniz zaman sadaka icariye yerine kötülüğe devam eden, adam mesela bir meyhane yaptırmıştır. Orada içki içenler oldukça bu şahsa günahları yazılmaya devam eder. Fasık bir evlat yetiştirmiştir. Onun eğitimine e, takva üzere, haya üzere yetiştirilmesine hiç özen göstermemiştir. O evlat günah işledikçe onun günahı da aynen babasına, annesine yazılmaya devam eder ve faydalanılan ilim yerine zarar görülen ilim mesela bir bidat çıkarmıştır veya bidata davet eden kitap bırakmıştır geride ondan zarar gören oldukça bu kimseye yazılmaya devam eder. Yani lehte ve aleyhte amel defteri kapanmasına rağmen bu kötülükler kendisine işlemeye devam eder. İşte bu yüzden ölüm gelmeden önce kişi geride kendisine halen hayır namına yazılacak şeylere dönük amellerde bulunan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte bu ölümünde bu başa gelecek şeyler arasında zikrediyor ki, bundan önce acele etsin şayet kötülük işlediyse, başkalarının kötülüğüne vesile olduysa, birisini bir kötülüğe davet ettiyse, bunların yerine telafi edecek hayırlı amelleri işlemede acele etsin, yoksa bunlar Ölse dahi karşısına çıkacak şeylerdir. Her an beklenen ve meçhul şeylerin, bilinmeyen kötülüklerin en fenası Deccal'de. Deccal kelimesi yalan ve hile anlamına gelen Decele. Maslarından mübalagalı ismi faildir. Hile baz demek. Fişini doğru yere taksınlar. Üst tarafa takacaklar. Fişini üst tarafa takacak mısın? Fişini fişini takacak mısın? Bu, yani deccan, Allah'ın ahir zamanda göndereceği raplik iddiasında bulunacak kadar ileri gidecek birisidir. Fitnesi 40 gün sürecek. Bir günü 1 yıl, ikinci günü 1 ay, üçüncü günü 1 hafta gibi, diğer günler ise normal günler gibi olacak. Gibi. Yani benzetme var. Bir günü 1 yıl gibi. Yani bu kadar uzun olacak. İkinci günü 1 ay gibi. Bu şekilde ifade ediliyor. Ancak Allah ona Başka hiç kimseye vermediği olan üstü şeyler verecek. Öyle ki bazen göğe emredecek, yağmur yağacak. Yere emredecek, her yer yemyeşil olacak. Yere emredecek, sularını çekip kukur olacak. Göğe emredecek, yağmurunu vermeyip kuraklık yapacak ve buna benzer şeyler. Bir cenneti, bir de cehennemi olacak. Ancak bu aldatmaca olacak. Hakikatte cenneti cehennem, cehennemi ise cennet olacak. Yani bunun göz bağcılığı türünden allah Teala'nın kendisine fırsat vermesiyle bir takım imkanları olacak. Yani sihir türünde elinde bir takım hadiseler gerçekleşecek. Yaptıkları şey sihir olduğundan ötürü Bak, şey. yaptığı şeyler sihir olduğundan ötürü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere deccal'in fitnesine karşı Kevs suresinin baş tarafını ezberlememizi emretmiştir. Ve buna benzer eee siire karşı koruyacak zikirler öğretmiştir. Kevs suresinin başı bunlardan birisi ilk 10 ayet. Bu adamın bir gözü kördür. Gözü tıpkı salkımdan fırlamış üzüm tanesi gibidir alnında toplamı kafir kelimesini oluşturan kef, fe ve ra harfleri vardır. Bunu okuma yazma bilen veya bilmeyen tüm müminler okurlar. Yani bu Arapçayı e, bilsin, okuma yazmayı bilsin veya bilmesin her mümin bunu okuyacaktır. Ama Allah'ın iman nasip etmedi kimseler bunu okuyamayacaktır. Bakın buradan müminler okurlar. Yani münafıklar değil. Kendisini İslam'a nispet ettiği halde e, Hatta çok güzel Arapça bildiği halde, münafık olanlar bunu okumaktan mahrum edilecekler. Dolayısıyla kişi imanda hayır kazanmadığı sürece, yani e, şu nifak hasretlerinden kurtulup da hakiki imana ulaşmadığı sürece Allah korusun detçilerle karşılaştığı zaman ona e, onun gösterdiği bir takım harikalar sebebiyle de uyu verecektir. Hatta bir takım hadislerde biz daha önce çeşitli yazılarda, sohbetlerde işledik bunu. Deccal haricilerin arasından çıkacaktır. Hariciler bugün din namına en aşırı boyutta, tekfir gibi unsurlarda kullanarak ortaya çıkan bir grup. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Deccal'in haricilerin arasından çıkacağını bildiriyor. Dolayısıyla iman hasletlerinde sahih bir imana, salih amellerle, Katkı sağlamayan, imanla artırmayan, imanını düzgünleştirmeyen, salaha erdirmeyen kimseler böyle bir durumda bocalayacaklardır. Okuma yazma bilse bile hiçbir kafir ve münafık bunu okuyamayacaktır. Yani bunlar harici tayfesi münafıklar tayfesindendir. Yani İslam iddia ettikleri halde. Allah'a, Resulüne aslında iman etmeyen kimselerdir. Her ne kadar bu konuda tekfiri gündeme gelseler bile. Çünkü gerçekten Allah'a iman etseler, imanları konusunda Allah'tan korkarlar. Allah Azze ve Celle'nin koyduğu sınırlara riayet ederler. ile gönderdiği sınırlara riayet ederler. İman konusunda bu kadar cesur olmazlar. Çünkü bir kimsenin küfrüne hükmetmek, yani onun kafir, mürtet olduğuna hükmetmek, kendisinin imanını alır götürür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öyle zaman gelecek ki kişi mümin olarak sabah etse akşama kafir olacak. Akşama mümin olsa mümin olarak akşamlasa sabaha kadar kafir olacak diyor. Bu hadisin şerhinde Hasan el Basri Rahimullah diyor ki tabiinde bu diyor e, tekbir sebebiyle olacaktır diyor. Yani kişi akşama kadar mümin ise bile birisini tutar haksız yere ölçsüz bir şekilde tekbir eder. Ne yapar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisine muhatap olur. Kim haksız yere bir kardeşine, bir Müslümana kafir derse o söz kendisine döner. Allah korusun bu da ciddi tehlikelerden birisi. Evet, bu mucize hallerden birisi. Yani Allah Teala'nın mucizelerinden, yani olağanüstü hallerinden, ayetlerinden, delillerinden birisi. Bunu müminler okur bu yazıyı ama imanla nasip olmayanlar kendisini İslam'a nispet etse dahi Okuyamazlar. Bu sebeple ona kendisini İslam'a nispet eden bir takım tayfeler uyacaktır. Yahudiler de uyacak ama kendisini İslam'a nispet eden bir takım tayfeler de uyacak. Şimdi insanlığın bugünkü haline baktığımız zaman Deccal'i beklemeye, yani Deccal gibi bir fitneyi bile beklemeye hacet yok esasında. Yani kimlerin Deccal'e uyacağı aslında çok belli gibi. Şimdi e, geccal gibi ulağanüstülükler de yok ortada. Ama buna rağmen Allah Azze ve Celle'nin emirleri yasakları karşısında insanlar dinini satıyor. Bildikleri hakikatlerden dahi, bildikleri hakikatlere rağmen bile dünya hayatını tercih ediyor ve Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah, Allah Azze ve Celle'nin alemlere rahmet olarak gönderdiğini belirttiği Rasul'e uymuyor, örnek almıyor. Hatta onu örnek almayı aşırılık olarak niteliyor. Buna karşı aleyhte bir takım tavırlar alıyor, ileri geri laflar ediyor ve amel etmiyor. Amel edilmemesi gerektiğine de inanıyor. Bunlarla amel etmenin aşırılık olduğunu da ağzıyla söylüyor. Deccalim ise insanların kıtlık çektikleri bir zamanda. Yani dünyevi bakımdan darlık var ama Deccal'in yanında yiyecek dağlar var, nimetler var, imkanlar var. İnsan diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu çıktığı zaman Beçele tabi olu vermemesi için hanımını evladını zincirlere bağlayacak diyor. Niye yanında Çünkü onun imkanlar. Sebat ettiğin zaman ne oluyor? Darlık içindesin sıkıntı yaşıyorsun fakir kalıyorsun işlerin yolunda gitmiyor ama orada yiyecekler var imkanlar var Vesaire vesaire var. Aleyküm sanaıntı. İşte böyle bir hali bile aslında beklemeye gerek kalmadan insanların hali ortadadır. Rızık endişesi yaşamamak için güya, rızık sıkıntısı yaşamamak için Allah'a isyan edilir. Rasulüne muhalefet edilir. İnsanlarla aram bozulmasın için Allah ve Rasulüne muhalefet edilir. Allah ve Rasulü hiçe sayılır. Allah ve Rasulü hiçe sayılmasına rağmen buna akrabalık bağı denir, kardeşlik bağı denir vesaire vesaire. Dini semboller, isimler de kullanılır bunlar için. Ama... Allah ve Rasuli için uyulması gereken çizgiler yok edilir, çiğnenir. E şimdi ortada sanki sadece bir deccal yok. Sanki bir sadece deccal yok yani. Özetle deccal, akabinde işte İsa Aleyhisselam nüzul edecek, onu Filistin taraflarında Lüt kapsamında öldürecek. Ee, en büyük şerlerden birisi, hatta Numan bin Beşir radıyallahu anhten gelen bir rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, Adem oğlundan bu yana, Nuh aleyhisselamdan bir estağfurullah, Nuh aleyhisselamdan bu yana Ademoğlunun karşılaşacağı en büyük şer, en büyük tehlike, Beccal fitnesidir, en büyük fitne diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Ve Nuh aleyhisselamdan beri her peygamber kavmini ona karşı uyarmıştır. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her namazında şöyle dua ederdi. Kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden ve mesihleccar fitnesinden Allah'a sığınırım. Dört şeyden cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ölümün fitnesinden, mesih fitnesinden. Bunlardan Allah Azze ve Celle'ye sığınırdı. Bunu hem fiili olarak Allah Resulü'nden rivayet etmiştir sabiler, hem de kavli olarak Ebu Hüreyre hadisinde olduğu gibi bununla sığınmayı emrederdi diyor. Yani e, emir farzı ifade eder. Bundan dolayıdır ki Sayyid Müslim'de bu hadisin aktarıldığı yerde Tağus Rahimullah oğluna işte bu duayı yani dört şeyden sığınma duasını yapmadan namazı bitirdiğinde o namazı iade etmesini emredermiş. Yani Allahümme inni eûzu bike min azabil kabri ve min azabil cehennem ve min fitnetil mahyâ ve min şerri Fitnetil Mesihid İşte bu dört şeyden sığınmadığı zaman namazı iade etmesini emrederim. İşte halk arasında işte Rabbena Atina duaları okunur selamdan önce. Bunun herhangi bildiğim kadarıyla sahih veya zayıf bir hadise dayanması söz konusu değil. Yani namazın selamdan önce okunacak dua olarak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın birkaç tane üretti dua vardır selamdan önce okunacağı. Bunlar arasında da bunlar var. Muhar'da bu geçen bir rivayette bunu söylemeden selam vermezdi diyeceğim. Evet. yani e, diğer bazı rivayetlerde daha farklı lafızlarla da geliyor yani bunlardan birisini seçebilirsin bazısında borç var ihtiyarlık var yani buradaki herem kelimesi var yani bir nevi bunama ya da yedinci madde olarak belası daha fazla ve acı olan kıyametten önce yani herkesin hayatının sona erdirildiği kıyametten önce kıyametin kopuşu en büyük felaket ve en azaplı olaydır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Bilakis kıyamet onlara vaat edilen asıl saattir ve o saat daha belalı ve daha acıdır. Kamer Suresi 46. Ayet. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizi bu yedi şeye karşı uyarmış ve bunlar gelmeden evvel bol bol salih amel yapmamızı emir ve tavsiye etmiştir. Öyleyse bize düşen, ee, kuvvetli ve dinç zamanlarımızda, sıhhatli zamanlarımızda bu, bu imkanlar bizim elimizden alınmadan önce salih amellerde acele etmemizdir. Aynı husus, yani benzer bir şekilde biraz daha muhtasar olarak İbni Ömer radıyallahu anh'la da Bukhari ve Müslimin sahihlerinde gelir. Bu hadisin, yani bu 7 şey gelmeden önce lafzıyla gelen hadisin İslam'da bazı eleştiriler vardır. Kelimizde gelir bu rivayet. Fakat Müslim'de Ebu Hurey radıyallahu anh'den 6 şey sayılır. Ee, o sahihtir i̇bn Ömer'den gelen Bukhari Müslümin rivayetlerinde ise şöyle geliyor rivayet. Dünyada bir garip veya geçip giden bir yolcu gibi ol. Yani dünyayı böyle bil. E, orayı bir gurbet yurdu. Kalacağın bir vatan değil. E, geçip gideceğin e, bir konakladığı konaklama yeri bil. Sıhhatli zamanlarından hastalıklı zamanların için al. Al. Çünkü hastalanacaksın, sıhhatliyken e değerlendir bunu. Hastalıklı Hastalığa düşeceğin zamanlar için al, sıhhatli zamanlarından al. Bunun manası şu, kişi sıhhatliyken hangi amellere devam ediyorsa, hastalandığında bunlardan sırf hastalık sebebiyle geri kalırsa, Allah azze ve celle ona bir ikram olarak aynı işlemiş gibi onların ecirlerini yazar. Gençlik zamanından ihtiyarlık zamanı için al. Sen gençliğinde bazı amelleri yapıyorsun, yani devam ettiğin farz, nafile, amellerin var, ihtiyarladın ve bazı şeylerden güçsüz kaldın, yapamaz oldun. Oruç tutuyordun, tutamaz oldun. Nafile oruç tutuyordun, pazartesi, perşembe oruç tutuyordun, tutamaz oldun. Gece namazı kılıyordun, artık dizlerin seni taşımaz oldu vesaire. İşte sen gençliğinde bunu yaptığın için Allah azze ve celle ihtiyarlıktan dolayı yapamaz hale geldiğinde bunun aynısını sana yazıyor. Hayatından ölümün için al. Hayatından ölümün için al. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın az önce hadisini zikrettik. Ademoğlu öldüğü zaman üç şey dışında amelleri kesilir. Bazı hadislerde ara sıra geçiyor. Mesela ribat beklemek de bunlar arasında sayılıyor. Niye? Nöbet bekliyorsun. İslam Devleti'nde askeri bir nöbet bekliyorsun. Müslümanların canları, manları aynı zamanda din, dinleri hakkında da bir koruma görevi üstleniyorsun. Yani senin orayı koruman sayesinde Allah seni vesile kılmaz sebebiyle insanlar güven içerisinde ibadetlerini Allah kulluklarını yapıyorlar din ve dünya mazlumatlarını muhafaza ediyorlar. Hayırlı bir evlat yetiştir veya birilerinin hayrı verilenmesine vesile ol, ilim kitabı bırak veya sadakayı cariye türünden hayırlı bir şey bırak hayatından aldığın ölüm için aldığın şey olsun sen ölsen bile bu sana yazılmaya devam etsin. Daha genel bir ibare var biliyorsunuz bunu. Kim hayırlı bir çığır başlatırsa, onunla amel edenlerin ecrinden hiçbir şey eksilmeksizin bu başlatan kimseye aynen yazılır. Kıyamet gününe kadar. Kim şerli kötü bir çığır açarsa, mesela bir bidat başlatırsa veya bir fısk başlatırsa, onların günahlarından hiçbir şey eksilmeden onu ilk başlatan kimseye yazılır. O halde burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ölümün için hayatından al demesi herhalde şerli bir şey almak değildir. Hayırlı bir şeyler yap ki vefatından sonra dahi devam edecek olsun. Allah Azze ve Celle Necm suresi 39. ayetinde Her kişiye ancak kendi amelinin karşılığı vardır buyuruyor. Kendi çalışıp gayret etmesinin karşılığı vardır. Başka bir şey yok. O halde ölümünden sonra birileri Fatiha okuyacak, Kur'an okuyacak, Yasin okuyacak bunlardan bir ecir bekleme böyle bir şey yok. Veya birileri senin namına hayır yapacak da sana hediye edecek. Bunların sana bir katkısı yok. Kendi elinle, kendi amelin olarak ne yaptıysan, ne gibi hayra vesile olduysan ölümünden sonra sana bunlar yazılacak. Ölümün için hayatından al. Devam ediyor hadis. Kendini kabir ehlinden say. Burada da dünya hayatındaki musibetleri karşılama konusunda müthiş bir teselli var burada. Yani bir ölü gibi, kendine kabirdeki ölü gibi say. Yani Allah Azze ve Celle'nin takdiri karşısında hakikatte senin bir dahlin olamaz. Kaderi değiştiremez. Kadere teslim ol. Fakat bir farklı ki hayatta olduğun sürece Allah'a itaatle, onun emrine, yasağına muhatapsın. Allah'ın takdiri senin üzerinde cereyan ettiğinde sen Allah'a isyan halindeyken değil, itaat halindeyken gez. Kendini kabir ehlinden say. Yani ölümü sanki sürekli hatırla. Nimetlerin tadını kaçıran ölümü sıkça hatırlayın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu böyle bir tavsiye. Kendini kabir ehlinden say. Onu unutma. Kabir ehli nasıl işte e, her şeyden artık elaya kesilmiştir? Mesela düşün. Düşün. E, Kabir ehli olarak saydığımız zaman kendimizi hemen şu hadis gelmesi lazım aklımıza. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kabirlerden birine uğruyor. Biliyor musunuz diyor şu kabrin sahibi en çok neyi isterdi? Sizin yerinizde olup da iki rekat namaz kılmayı isterdi. Onun için şu an en istediği şey budur diyor. En çok istediği şey budur. Kendini kabir ehlinden saydığına kabir ehli olsan bunu yapamazsın. Ama şu an kabireli değilsin, yap bunu. Yani bunu kaçırma. Bu gibi fırsatları kaçırma babında. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu otokontrolü, murakabeyi, nefis kontrolünü asla hatırdan çıkarmamamızı defaatle hadislerinde bize salık vermiştir. Burada da sanki böyle bir yönlendirme var. İşte bu yedi şey veya altı şey gelmeden önce bunlara hazırlıklı ol. Çünkü bunlar geldiği zaman artık yapacağım bir şey yok. Tıpkı En'am suresi 158. ayetinde Rabbinin bir takım ayetleri geldiği gün, daha önce iman etmemiş olan veyahut imanında hayır kazanmamış olana artık imanlar bir fayda vermeyecektir diyor. Evet, Ebu Hürre radıyallahu anhten 94. rivayet, Hayber günü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bu sancağı Allah ve Resulü seven bir adama vereceğim ki, Allah fethi onun eliyle nasip edecektir buyurdu. Ömer radıyallahu anh, ben emirliği yalnız o gün arzuladım. Yani komutanlığı de bu işe beni çağırır ümidiyle uzanıp Allah Resulü aleyhissalatü vesselama görünmeye çalıştım demiştir. Yani diğer sahabeler de hakeza. Yani çünkü Allah onu sever, o da Allah'ı sever. Ee, ve Allah onun eliyle fethi nasip edecek. Herkesin istediği, arzu ettiği bir şey. Sabilerde buna kendi kendilerine teşvik İçerisinde e, davranıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ali radıyallahu anh'ı çağırıp İslam sancağını ona verdi ve yürü. Allah sana fetih müyesser kılana kadar da ardına bakma dedi. Ali radiyallahu biraz yürüdü. Sonra durdu ve geriye dönmeden yüksek sesle Ey Allah'ın Resulü insanlarla ne için savaşacağım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna şehadet getirinceye kadar onlarla savaş. Bunlar yaptıkları zaman İslam'ın haklarından bir hak karşılığı olması müstesna, canlarını ve mallarını senden korumuş olurlar. Onların iç dünyalarının hesabı da Allah'a aittir buyurduk. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Nevevi Rahimullah, Ebu Hureyre anh'te e, bu hadisi rivayet ediyor. Hayber günden kasıt Hayber savaşıdır. Hayber, Medine'nin 100 mil kadar yani yaklaşık 150-200 kilometre kuzey batısında kaleleri ve bahçeleri bulunan bir Yahudi yerleşim yeriydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burayı fethi meşhurdur ve siyer kitaplarında yazılıdır. Bu bahçelere Yahudiler bakıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ürünün yarısı onlara, yarısı da Müslümanlara olacak şekilde yarı yarıya bölüşülmesi şartıyla Yahudilerin orada kalmalarına izin vermişti. Onlar da Ömer radıyallahu an onları Şam'a ve Azerbaycan'a sürgün edene kadar orada kalmışlardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu sancağı Allah ve Rasulünü seven bir adama vereceğim buyurmuştur. Raye sancak günümüzde bayrak denen şeydir. Ardından orduun gelmesi için öndeki bir asker onu elinde taşır. Yani sancaktar önde gider ordu arkasında gider. Bir adam ifadesi belli olmayan bir kişi gösterir, nekredir. Ömer radıyallahu an ben emirliyi sadece o gün arzuladım der. Belki kendisine verir ümidiyle sürekli Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a gözükmüştür. İnsanlar gece boyu bu konuda konuşup durdular. Dillerinden hiç düşürmediler. Her biri Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın söylediği kişinin kendisi olmasını umuyordu. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcaoğlu Ali radıyallahu anh'ı çağırdı. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü o gözünden rahatsız, yani gözü ağrıyor dediler. Ali radiyallahu anh'ı yanına çağırdı. Gelince tükürüğünü gözüne sürdü. Hemen hiçbir şey yokmuşçasına iyileşti. Zira Allah her şeye kadirdir. Sonra sancağı ona verdi ve yürü. Allah sana fethi müyesser kılana kadar da ardına dönüp bakma dedi. O da öyle yaptı. Biraz yürüdükten sonra durdu. Ancak geriye dönmedi. Çünkü Allah Resulü aleyhisselatıysa mankana bakma demişti. Geriye dönmeden yüksek sesle ''Ya Resulallah insanlarla ne için savaşacağım'' dedi. O da Allah'tan başka hak ilah olmadığına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna şehadet getirince kadar onlarla savaş dedi. Bu şahadet sözü büyük bir sözdür. O terazinin bir kefesine göklerle yerde diğer kefesine konsa o ağır basar. Bu sözle insan küfürden İslam'a girer. Dolayısıyla o İslam'a giriş kapısıdır. Allah'tan başka hak ilah bulunmayıp Mahomet sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna şahittik. Bunları yaptıkları zaman İslam'ın haklarından bir hak karşılığı olması hariç canlarını ve mallarını senden korumuş olurlar. Onların iç dünyalarının hesabı da Allah'a aittir. Yani kelime-i şehadet getirirlerse onlarla savaşılmaz, kanlarını ve mallarını kurtarmış olurlar. İslam'ın haklarından bir hak karşılığı olması müstesna yani İslam'ın hükümlerine göre kanlarının ve mallarının dokunulmazlığını kaldırırlarsa başka. Çünkü İslam sadece dille söylenen bir şey değildir. Bilakis yerine getirilmesi gereken bir takım şartları vardır. Seleften bir zata cennetin anahtarı la ilahe illallah değil midir denilince evet anahtarı la ilahe illallah'tır fakat anahtar dişsiz olmaz demiştir. Bukhari bunu saygında ve i müneffihten rivayet ediyor. Şu halde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ın haklarından bir hak karşılığı olması müstesna sözü, kişiyi la ilahe illallah demekle beraber İslam'dan çıkaran her şeyi kapsar. Yani kişi la ilahe illallah demesine rağmen eğer İslam'dan çıkaran bir takım fiiller işlerse, kadı buna hükmederse e, o durum başka. İslam'dan çıkan kişi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dese de, Dinden çıkaran bir şey yaptığından dolayı bu sözü kendisine bir fayda vermez. Bu yüzden münafıklar La İlahe diyorlardı. Onlara baktığınızda fizikleri, şekilleri ve gönlümleri hoşunuza giderdi. En kamil müminler sanırdınız onları. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek şehadet ederiz ki sen kesinlikle Allah'ın Resulüsün derlerdi. Bu sözlerini üç vurguyla tekit etmişlerdi. Pekiştirme yapmışlardı. Üç vurgu. Şehadet kelimesi inne edatı ve le rasuluhu'daki tekitlamı. Ancak Allah kalplerindekini biliyor. Allah biliyor ki sen elbette onun rasulüsün. Yine şahitlik ediyor ki yani Allah şahitlik ediyor ki münafık var kesinlikle yalancıdırlar. Münafıkun suresi ilk ayet. Yani münafıkun suresinin ilk ayeti Acayip bir ayet. Yani Allah da şahitlik ediyor ki onlar yalancıdırlar. Yani onlar Muhammedun Resulullah, sen Allah'ın elbette ki Resulüsün derken yalancıdırlar. Yoksa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür sözünde yalancı değiller. Bu söz doğru bir söz. Fakat ne yalan bunlarda? Kalpleri yalan. Kalplerinde olmayan şeyi dillerle söylemeleri sebebiyle Allah şahitlik eder ki münafıklar yalancıdırlar buyuruluyor. Allah münafıkların şehadetlerine aynı şekilde şehadetle mukabele etmiş, onların kesinlikle yalancı olduklarını onlar gibi üç vurgadatıyla tekit ederek ifade etmiştir. Demek ki La İlahe diyen herkes mal ve canını koruma altına alamaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istisna yaparak İslam'ın haklarından bir hak karşılığı olması müstesna buyurmuştur. Nitekim bir sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra bazı Arap kabileleri, zekat vermeyi kabul etmediklerinde Ebu Bekir radıyallahu anh onlarla savaş için hazırlık yaparken bazı sahabiler ona hitaben la ilahe illallah dedikleri halde onlarla nasıl savaşırsın dediler. O ise vallahi namaz ve zekatın arasını ayıranlarla savaşacağım dedi. Zekat malın hakkıdır. Nebi sallallahu aleyhi ve de İslam'ın haklarından bir hak karşılığı olması müstesna demiştir. Onlarla savaşmış ve Allah hamdolsun onları yenmiştir. Özetle her la ilahe illallah diyen kişi kanını ve malını güvence altına almıştır. Fakat bunun hakkını vermek zorundadır. Onun için alimler şöyle derler. Bir belde halkı ezanı ve kameti terk ederse kafir olmaz. Ama ezanla kameti okuyuncaya kadar kanları helal olur. Onlarla savaşılır. Yani kafir olmadıkları halde savaşılması caiz olan böyle topluluklar vardır. Ezan ve kamet İslam'ın rükünlerinden değildir ancak İslam'ın haklarındandır. Alimler mesela bayram namazını terk etseler onlarla savaşılır demişlerdir. Oysa bu namaz İslam'ın farzlarından değildir. Ama terk ettiklerinde eda edinceye kadar onlarla kılıçla tüfekle savaşılır. Oysa bayram namazı farzı kifaye veya bazı alimlere göre sünnet, bazıları bunun müstahap olduğunu söylerler. Tercih şayan olana göre ise farzı ayındır. Ancak mesele onlarla savaşma meselesidir. Savaşılan kimseler Müslüman olabilirler ve onlarla İslam'ın şiarlarını uygulamayı kabul etmeleri için savaşılabilir. Onun için burada İslam'ın aklından bir hak karşılığı olması müstesna denilmiştir. Bu hadiste kişinin inşallah demeden sadece gelecekte şunu mutlaka yapacağım demesinin caiz olduğuna delil vardır. Ancak niyetinde bulunan söyleyen kimseyle onu mutlaka meydana getireceğini söyleyen kimse arasında fark vardır. Birincisinin, mutlaka şöyle yapacağım demesinde bir sakınca yoktur. Çünkü o niyetinde olanı haber vermektedir. İkincisi ise, onu mutlaka meydana getireceğini, bil fiil yapacağını söylemektedir ki, bunu inşallahı eklemeden söylememelidir. Allah Teala şöyle buyurur, Hiçbir şey için bunu yarın yapacağım deme, ancak inşallah, Allah dilerse yapacağım de. Kehs suresi 22-23. ayet. Niyetinde olanı haber veren ile, ne olursa olsun yarın bunu yapacağım diyen arasında fark vardır. Zira yarın elinizde değildir. Yarın olmadan ölebilirsiniz veya yarına kalsanız da önünüze engeller çıkabilir. Yarına kalabilirsiniz ama Allah onu yapmadaki kararınızı değiştirebilir. Bu çok olur. İnsan çok defa bir şeyi yarın veya gün sonunda yapmaya niyet eder. Sonra Allah onun niyetini değiştirir. Bu yüzden bir bedeviye, Subhanallah, bazen bedevilerin fıtrata öyle uygun cevapları oluyor. Rabbini ne ile tanıdın diye sorulduklarında şöyle cevap vermiş. Ayak izi oradan yürüyüp geçen birine, deve pisliği oradan bir devenin geçtiğine delalet eder de, burçlarla dolu gökyüzü, vadilerle dolu yeryüzü ve dalgalı denizler. Bunlar o her şeyi işten ve gören yüce yaratıcıya delalet etmez mi hiç? demiştir. Bu hiçbir şey bilmeyen bir bedevinin söylediği şey. Fakat aklıyla delil getiriyor, fıtratıyla. Bu müthiş varlıklar onları yaratan ve idare eden birinin bulunduğuna delalet etmez mi diyor. Başka birine de Rabbini ne ile tanıdın diye sorulunca niyetleri bozması, gayretleri istediği yöne yönlendirmesiyle demiştir. Bu nasıl olur? İnsan bir şey niyet eder, sonra de hiçbir sebep olmaksızın azmi verir. Peki onun azmini kıran kimdir? O azmi ona başta verendir ki o da Allah'tır. Bazen de insan bir şeye niyetlenir, sonra yapmaya başlar, daha sonra da ondan vazgeçer. Yani bir şey müthiş bir istek, azim içerisindeyken bir anda gönlü değişir. İşte bunu yapan o ilk azmi verendir. Yani bir fıtratla delil getiren birisi de bunu söylüyor. Bu yüzden diyoruz ki bu hadiste insanın mutlaka meydana getireceğini kastederek değil de niyetindekini haber verme maksadıyla şöyle yapacağım demesinde bir sakınca bulunmadığına delil vardır. Çünkü gelecek Allah'ın elindedir. Ama niyetinde olanı söylemende bir sakınca yoktur. Evet birisi kişinin niyetini belirtmesi. Yani mutlaka bunu yapacağım. Yani burada inşallah sözü şart değil demek ki. Ama bu iş mutlaka olacak kısmı işte burası inşallah gerektirir. Nitekim bu Kehs suresinin tefsirinde 22. ayetin tefsirinde biliyorsunuz Sayı Bukhari'de Süleyman Aleyhisselam'ın ben 100, yerham kallahu, 100 tane hanımını dolaşıp da bundan bir ordu çıkaracağım diyerek böyle bir şey söylüyor. Yanında bir melek inşallah de diyor. Fakat o inşallah demeyi unutuyor. Bunun neticesinde bu ilişkilerinden hiç birisinden çocuk olmuyor sadece bir yarım insan doğdu diye geçiyor hadiste Allah alem sakat doğması kastediliyor İşte bu inşallahın terki sebebiyle olan şeylerden birisi yani olacak bir şey hakkında e, böyle ama niyetindekini bildirmesi ben bunu mutlaka yapacağım demesi bu farklı bir şey evet Allah izin verirse cihat nefisle mücadele bağı var. Bir sonraki derste de bu bağı başlanacak yapılmışıla. Subhaneke Allahumme bihamdik ve eşheden la ilaha ve estağfuruke ve töbik.